94.9 Açık Radyo'dan hepinize iyi bir hafta diliyoruz. İyi bir hafta, iyi bir pazartesi. Her gün gündem değişiyor. Yarın da iyi bir gün olsun. Bütün gelecek günler iyi olsun inşallah diyelim. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bugün çoğunuzun özlediğini zannettiğim... ...bir ses ve bir kişilikle beraberiz... ...Sayın Avukat Fikret İlki ...hoş geldiniz... ...hoş bulduk, ne hoş geldiniz... ...ne derler bulduk. böyle sıcak sular, soğuk sular... ...bir türlü uygun vaktinizi bulup... ...vakit olmadı... ...celbedemedik sizi... Evet. <gülüyor> ...tekrar hoş geldiniz... ...hemen girelim... ...vakit sınırlı çünkü... ...Anayasa Mahkemesi son günlerde... ...harikalar yaratıyor... ...ez cümle... Evet. En azından kişisel fikrim bu. E, Cuma günü duyulan e, son kararından mı başlasak? Ne Nasıl, isterseniz. <gülüyor> Nasıl isterseniz. Yani ESYK'yı evet. e, ve e, BTK'ya verilen yetkilerin anayasaya aykırılığını <gülüyor> belirttiği evet. son kararlardan... Evet. Bu konudaki yorumlarınızı, görüşlerinizi alalım. Çünkü memleket her konuda olduğu gibi burada da ikiye bölünmüş durumda. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini açtığını veya hukuka aykırı davrandığını söyleyenler var. Ve tam tersi söz konusu bir de. Sayın İkiz. Yani, Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aşıp açmaması tabii şey bu konuşmalar içerisinde, bu tartışmalar içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar, bütün bu kararlara baktığınız zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarmış olduğu kanunlar bu kanunlarla ilgili. Hiçbir siyasal iktidar hükümet olarak kanun yapıp çıkardıktan sonra herhangi bir mahkeme tarafından iptal edilmesini istemez. Ama demokrasinin gereği de şudur, herhangi bir şekilde bir yasa yaparsanız, o yargı tarafından örneğin yüksek mahkeme yani anayasa mahkemesi tarafından iptal edilirse demek ki demokrasinin ve hukukun gereği o kanunu yeniden yapmanız gerekir. Eğer ihtiyaç varsa örneğin en çok tartışılan bireysel başvuruya baktığınız zaman bu Türkiye açısından yeni bir düzenleme değil zaten. Bunun kabulü 2011 yılı ve 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren de yürürlüğe girdi. Çok net ve çok açıkta bir yapısı var. Bu bireysel başvurular anlamında çok net bir yapı. Eğer insan hakları sözleşmesine ya da anayasada yazılı bulunan temel hak ve özgürlüklere aykırı bir işlem varsa, aykırı bir karar varsa diyor ki anayasa mahkemesi eğer bir başvuruyla karşılaşırsanız ihlale neden olan bu eylem ve işlemi denetleyin. Çünkü iddiada bulunan hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek bireysel başvuruda bulunacak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasadaki temel haklara bir aykırılık varsa mahkeme bunları inceleyecek bir karar verecek. Pardon tabi bu söylediğimiz Twitter kararıyla ilgili olan evet. e, muhalefet diyelim. E, bu son Cuma günü verdiği kararda ee, o Danıştay Dava Daireleri kurulunun başvurusu üzerine evet. verilmiş bir karar. Zaten umuyorum ki bu tür itirazlar yükselsin. Şimdi, ne dersiniz? Şimdi bir tanesi yani biraz önce sözünü ettiğim bireysel başvuru. Evet. Bu temel hak ve özgürlüklerle ilgili olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne benzer bir denetim sistemi. <Gülüyor> Anayasa Mahkemesi'ne tanınmış olan bir yetki ve görev çerçevesinde. Sizin sözünü ettiğiniz ise Elektronik Haberleşme Kanunu ile ilgili. Yani 2011 2008 yılında kabul edilmiş olan ve yürürlüğe girmiş olan 5809 sayılı kanunla ilgili. Eğer herhangi bir şekilde bir mahkemede devam etmekte olan bir davada uygulanabilir bir hüküm karşınıza çıktığı zaman anayasaya aykırı olduğunu ileri sürüyorsanız o zaman mahkemeye derseniz ki anayasaya aykırılık vardır. Mahkeme ciddi görürse kabahatlarıyla söylüyorum, o ciddilik çerçevesinde de Anayasa Mahkemesi'ne gerekçeleriyle birlikte başvurur ve maddenin iptalini ister. Elektronik Haberleşme Kanunu yani 5809 sayılı kanunun amacı haberleşme sektöründe bir düzenleme yapmak, denetleme yoluyla da etkin rekabeti tesis etmek, ve tüketici haklarını sonuç olarak korumak için kabul edilmiş olan bir kanun. Şimdi Anayasa Mahkemesi 9 Nisan tarihindeki toplantısında aldığı karara göre bunun 51. maddesini iptal etti. 51. maddede çok basit bir madde. Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması. Şimdi burada diyor ki kurum yani BTK, BTK elektronik haberleşme sektörü ile ilgili Kişisel verilerin bakın işlenmesi ve gizliliğin korunmasına ilişkin olan usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu hmm. kadar basit bir cümle. Gerekçesini Anayasa Mahkemesi açıklamadı. Ama edindiğim, izlenim ve anladığım kadarıyla kişisel verilerin gizliliğin korunması, işlenmesi, kanunla düzenlenmesi gerekir. Türkiye'de bu kanun yoktur. Hmm. Şimdi Türkiye'de bu kanun yoksa o zaman kanunu olmayan bir konuda, bir kuruma bu kadar mulak bir şekilde esasları belirlemeyi yetkisini veremezsiniz. O halde buradaki temel sorun, bazen bir kanunu çıkarırken eksiklikleri ya da diğer kanunlarla ilgili olan ilişkisini tespit etmeniz gerekir. Hatırlayın 12 Eylül 2010, Anayasa Değişikliği, Anayasanın 22. Maddesi, ...oraya kişisel verilerle ilgili kişisel verilerin korunmasını hak olarak koyduk. Yani anayasal bir madde düzenledik. 20. madde 20. Madde. Şimdi bu anayasal maddenin bence en önemli özelliklerinden birisi şu. Kişisel verilerin korunması hakkında kabul edilmiş olan bir düzenleme. Ama madde metnine baktığınız zaman gizlilikle ilgili bir düzenleme yok. Olmayabilir. Hatırlayın 1981 yılından beri Türkiye hakkındaki bütün ilerleme raporlarında bu kanunu çıkarın der. Evet. Evet. O da çok basit. Bir sözleşme var yani kişisel verilerin korunması, gizliliğin sağlanması ile ilgili olarak. Sözleşme. O sözleşmeye imza attık. Taraf olabilmemiz için kanun çıkarmamız gerekir. Evet. E biz bu kanunu çıkarmayınca, örneğin böyle bir kanunda böyle bir maddeyi düzenleyince ve Tibet ya da o anlamda BTK'ya böyle bir yetkiyi bir kanun maddesiyle verince bu anayasadaki büyük olasılıkla en son maddeye aykırılık e, kabul edilmiş olan kişisel verilerle ilgili olan maddeye aykırılık gördü Anayasa Mahkemesi. Dedi ki resmi gazetede gerekçesi yayınlandığı andan itibaren 6 ay içerisinde bu maddeyi düzenle. Bu iptal davası ile bizim önümüze gelen yani bir mahkemenin ...görmekte olduğu bir dava önümüze gelen... ...bence önemli bir karar. Gazetelerde bu... ...düzenleme için... ...aslında düzenle gibi yazmadı... ...gazeteler Hı. bu iptal kararını... ...daha çok işte 51. madde iptal edildi... ...6 ay sonra da Tabii. bu iptal yürürlüğe <gülüyor> girecek dedi... ...benim merak ettiğim bir şey var. Ee, tek tek şu anda numaralarını söyleyebilme... E, ...hafızasına sahip değilim ama... E, ...bu maddeye dayanak göstererek... ...BTK bir takım düzenlemeler yaptı. Bir takım regulasyonlar ve... Te, ...pardon bir takım e, düzenlemeler ve tebliğler yayınladı. Evet. Bu madde... 6 e, ay içinde düzenlenmezse... ...yeniden bir şekilde aktive edilmezse... Hı hı. ...ve dolayısıyla... Evet. ...anladığım kadarıyla iptal olursa... ...o zaman... ...BTK'nın yaptığı söz konusu düzenlemelerde dayanaksız kalacak. Onların da otomatik olarak düşeceği anlamına gelir mi bu? Şimdi... Ben orada bir ek soru sorayım Hı -hı. mı? Tabii. O konuda da Fikret Bey'in fikrini alalım. E, Danıştay 6. Daire'nin 1991'de verdiği yerleşik bir şey var, iştihat var. Ona göre eğer e, böyle bir karar alınırsa Anayasa Mahkemesi tarafından... O kararın ilgilisi olan idari makam anayasa mahkemesi gerekçesini yayınlamamış olsa dahi bu karar TRT yoluyla ya da e, TRT eliyle kamuoyuna e, duyurulduktan sonra o yolda işlem yapamaması gerekiyor. Doğru mu? Şimdi önce şunu tespit evet. edelim bu bir iptal kararı. Yani 51. maddeyi iptal ediyorum diyor. İki gerekçesini yazacağım. Resmi gazetede yayınlayacağım. Yayınladığım andan itibaren de 6 ay sonra bu hükmün yürürlüğe girmesini kabul ediyor Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla şu an bu hüküm yürürlükte. Resmi gazetede yayınlanacak. Yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bizim karşı karşıya olduğumuz en önemli sorun... Sorduğunuz soru bakımında ya, ya işte o... ortada eğer iptal edilmiş bir hüküm varsa siyasi iradenin parlamentonun 51. madde dediğimiz bu kişisel verilerin gizliliğinin ile ilgili bu kanundaki bu maddeyi yeniden düzenlemesi gerekir. Ama bunun için de eğer anayasa mahkemesinin gerekçesini bilirse çok daha iyi bir düzenleme yapabilir. O halde iki görev vardır. Bir- Anayasa Mahkemesi derhal gerekçesini açıklamak konumundadır ki altı aylık süreyi beklemeden belki hükümet, belki Türkiye Millet Meclisi üyeleri kanun teklifi vermek suretiyle 51. maddede düzenleme yapabilir. İkincisi ise bu söylediğiniz anlamda devam etmekte olan işler bakımından kurum yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK, ya da bu, bu anlamda Baktığın zaman tip Bununla ilgili işlemlerini Kendiliğinden durdurur Çok önemli Ve yapmaz bir soru yani. o zaman şimdi bence 56-51 sayılı kanun 5.651 sayılı Kanunun gereği evet. TİB'e verilen yetkilerin Kullanımı konusunda e, Teorik şimdi, olarak Onların da durması gerekmez mi? Albaşı. Şimdi bakın buradaki asıl mesele şu İletişim Bilgileri ...bu anlamda siz kendinize ilgili iletişim bilgilerine... ...herhangi bir sözleşme yaptığınız zaman... ...veriyorsunuz. Yani telefon sözleşmesinden tutun... ...bankadaki kredi kartlarındaki bütün bilgilerinizi... ...yan yana getirdiğiniz zaman... ...ya da... ...nüfus idaresindeki bilgilerinizi yan yana getirdiğiniz zaman... ...kişisel olarak verileriniz... ...bir yerlerde duruyor. Çok doğru. Şimdi bu verilerin... ...herhangi bir şekilde... Bir başka kuruma transfer edilip edilmediğini siz bilmiyorsunuz. Burada önemli olan kişisel verilerin gizliliğini sağlayacak kanuni düzenlemeyi yapmaktır. Şimdi bunu yaptın. Ama bunu yaptığınız zaman 5651'deki sorunlardan tutun da herhangi bir şekilde elektronik haberleşme kanunu ya da bankalarla yapmış olduğunuz olan bütün sözleşmeler bu kanundaki esaslara göre bir düzenleme yapmak zorunda kalacaklar. Oysa örneğin bankalar kendileri, örneğin tip kendisi bu düzenlemeleri yapıyor. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini bilmiyorum daha yayınlanmadı ama temel noktası hem anayasada kabul edilmiş olan kişisel verilerin korunması kavramıdır. Bir de on üçüncü madde bir, herhalde. Yani temel hak ve özgür evet, yani şu an... Ancak... Yani şeyi bilmediğim için hani gerekçeyi bilmediğim için hangi maddeler olduğunu bilemem ama özellikle bu anlamda yapılmış olan başvuru 51. maddenin anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Kaça aykırı olabilir? Ha, bu anlamdaki 22. maddeye yani özel yaşamla ilgili olmak üzere getirilmiş olan saygı duyulurla ilgili maddedeki düzenlemeye aykırılık olabilir. Dolayısıyla varsayımlar, hukuk varsayımlar üzerinden hareket etmez. Yani şöyle olabilir mi diyemezsiniz ama en azından bir değerlendirme yapıp bir yol haritası çizebilmeniz için bence Anayasa Mahkemesi bunu açıkladığı an gerekçesinde açıklamalıdır. Bu beklemez. Lemeyecek derecede önemli işlerden Siz birisi. Siz hep onu vurgularsınız ama yıllardır. E Şimdi diyorsunuz ki iptal edildi. Şimdi iptal edildi dediğiniz andan itibaren biraz önce Murat Bey de söyledi. Yani haberlere baktığınız zaman sadece iptal edildiğini söylüyor. Altı ay sonra yürürlüğe gireceğini söylüyor. Şimdi bu kadar önemli bir maddeyle ilgili, herkese ilgilendiren bir maddeyle ilgili... ...Elektronik Haberleşme Kanunu'ndaki bütün abonelerin sözleşmelerini ilgilendiren bir düzenleme bakımından... Hayatımızda fark etmeden yaşadığımız ama kanuni bir düzenlemesi olmayan işlemlerin denetimini sağlayacak bir yol bulmak zorundayız. Onun için ikinizin de sorusu önemli ama ikinizin de sorusunun yanıtını bilmiyorum. Hızlı bir şey sormak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin... Ee, geçmiş kararlarındaki e, süreç nasıl işledi yani gerekçe yayınlama ortalaması gibi bir bilgiye sahip miyiz ya da sizin kafanızda böyle bir e, his var mı hayır değiliz yani şu anlamda bazı kararlar örneğin 2 Nisan tarihinde herkesin kamuoyunun yakından bildiği öyle ifade edeyim Twitter ile ilgili olmak üzere ilgili evet. olan karar 2 Nisan tarihini taşıyor. Hı hı. Başvuru tarihi ise 25 Mart e, 2014 tarihini taşıyor. Hı hı. Demek ki 25 Mart 2014 tarihinde bu başvuru yapıldığı zaman örneğin kabul edilebilirlik kararı ile esasa ilişkin incelemeyi birlikte yapmaya karar vermişseniz bu kararı incelediğiniz andan itibaren... Örneğin 2 Nisan tarihine kadar beklemeye gerek yoktu bunu 31 Mart tarihinden önce de verebilirdiniz bu kararı bu kararı verdikten sonra da hemen resmi gazetede yayınlayabilirdiniz 2 Nisan tarihinde karar verdiniz 3 Nisan tarihinde de yayınladınız demek ki bir olabilirliği var ama örneğin bu türlü kararlarla ilgili olmak üzere gerekçelerin bazen 6 ay sonra bazen 3 ay sonra yazıldığına da tanık olduğumuz bir ülkeyiz. O yüzden gerekçe yazılması ve gerekçenin yayınlanması çok önemli. Anımsayın uzun tutukluluk denilen ya da tutukluluk denilen halle ilgili de Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından bir açıklama yapıldı. Gerekçeyi sonra gördük. Evet. Oysa bu anlamda kamuoyuna bir açıklama yapıyorsanız demek ki öncelikli olarak gerekçeyi sadece sizin bilmeniz değil, herkesin resmi gazetede ...yayınlandığı andan itibaren bilmesi ve öğrenmesi gerekli olan bazı durumlar, bazı kanunlar her zaman için var. Ama Türkiye gibi bir ülkede söylediğiniz mesela e, mahkeme kararları 15 gün içerisinde yazılır. Demek ki kanuni bir düzenleme var. Hani bu düzenlemeyle ilgili olmak üzere anayasa mahkemesi gerekçeli kararını hangi sürede yazmalıdır? Ne zaman resmi gazetede açıklamalıdır? Toplantısını yapıp kararı verdiği gün... Bence gerekçe hazır anlamına gelir. En geç ertesi günü yayınlanmalıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Ortalama ne kadar zamanda yazıyor? İnanamayacağınız ölçüde ortalama veremeyecek kadar farklı zaman dilimlerinde yazılmış pek çok anayasa mahkemesi kararı var. Ama gönül istiyor ki dediğim gibi bugün açıklıyorsanız gerekçenizi yarın resmi gazetede en geç yayınlayın. Evet sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programı sürüyor Sayın ilkize Programımızın ilk yarısında Anayasa Mahkemesi kararları hakkında özellikle son iki karar hakkında birisi Twitter yasağını kaldırdığı karar ee, öteki de öteki de elektronik haberleşme kanununun 51. maddesiyle ilgili iptal kararı. Bu arada ilk yarıda konuşamadığımız o sırada verilmiş HSYK ile evet. ilgili evet. iptal kararı var ki belki de dinleyicilerimiz onu daha da çok merak ediyordur. O şimdi, konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii şu çok iyi bir şey oldu bence son yıllarda, son aylarda öyle ifade edeyim. Yargı bağımsızlığı. Bununla paralel olarak hakimler savcılar yüksek kurulu tartışması. Evet. Bunlar bildiğiniz gibi özellikle HSYK'nın acaba yargı bağımsızlığına bir etkisi var mıdır yok mudur tartışmaları eski tartışmalar olarak baktığınız zaman çok bilinen kavramlar değildir. Bir tavze diyelim mi Fikret Bey ya, onu? Şöyle ifade edeyim. 1961 Anayasası'nın kabulünden hemen sonra bir hakimlerle ilgili hakimler kurulu yüksek kurulunun kurulmasına bir de savcılarla ilgili kurulun kurulmasına karar verildi. Mesele şu. Herhangi bir şekilde yargı bağımsızlığını sağlamak istiyorsanız bu iki kurul kendi içinden seçeceği üyelerle işlerini düzenler. Yani örneğin sicil vermek gerekiyorsa yargıçlara verir, tayin meselesini gerçekleştirmek gerekiyorsa gerçekleştirir, disiplin işlemleri varsa onlara bakar. İdi. Sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu 80 sonrası ve 82 analistesiyle bileşip tek kurul haline getirdiler. O halde bütün hükümetlerin gözünü diktiği yerlerden birisi olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda örneğin size yakın üyelerin bulunmasını sağlayacak bir mekanizmayı oluşturursanız yürütme, ...bu anlamda yargıyı kontrol eden bir mekanizmaya sahip olabilir. Görüş ve yaklaşım buydu. Bunun onayını da referandumla almışlardı. Şimdi tabii o bir referandum yapıldı. Referandum yapılmadan önce yani 159. maddeyle ilgili olan düzenlemeleri... ...çok detaylı olarak kamuoyuna anlatma olanağı bulunamadı. Ama temel mesele biraz önce ifade ettiğim... Sizden mi olsun, bizden mi olsun meselesini çözebilmek için böyle bir tartışma başlatılmıştı. Yargı bağımsızlığını doğrudan ilgilendirilir Hakimler, savcılar, Yüksek Kurulu. Herhalde. İlk tartışmalarımız bizim geçmişi hatırladığınız zaman Adalet Bakanı ve müsteşarının hakimler ve savcılar Yüksek Kurulunda olmaması meselesiydi. Hı hı. Çünkü çok net bir açıklaması vardı. Varsa yürütme olarak buraya etki edersiniz. Şimdi bunun çıkarılması Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan Adalet Bakanı'nın ve Müsteşarının çıkarılması tartışmaları sırasında hayır öyle olmaz dediler. Biz Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu yeniden düzenleyeceğiz dediler. Adalet Bakanı'na çok yetki vereceğiz. Yani Teftiş Kurulu Başkanı'nın tayininden tutun da oluşumu bakımdan Adalet Bakanı yetkili olacak. Hı hı. Seçimlerde bu anlamda etkisi olsun. Kısacası temel olarak yürütmenin yargı üzerinde denetimini sağlayabilmek amacıyla Adalet Bakanı yetkilerini arttıran bir düzenleme getireceğiz dediler. Hı. Şimdi bunu yaparken... Anayasa da 159. Maddede özellikle. Hakimler Sarıca Yüksek Kurulunun oluşumu, nasıl çalışacağı, detaylı anlatıldığı için. Ki burada çok detaylı anlatılmasına da bence gerek yok ama detaylı anlatıldığı için biz bunu referandumu sunuyoruz dediler. Şimdi bakın böyle bir referandum yaparsanız. Hani yani, o evde zor tutulan çoğunluk. E, i̇şte bilemem artık hangi çoğunluk ise. Ee, Aritmetik diyorum ben ona. Evet. Yani böyle bir referandumda. Anayasanın hangi maddelerinin değiştiğini kamuoyunu anlatmadan ve açıklamadan bir referanduma giderseniz oy kullanan kişiler neyi oyladıklarını neye oy verdiklerini bilmezler. Dolayısıyla Roma'da bile yasaklanmış olan torba kanunun yapma meselesi anayasanın referanduma sunulmasında sanki mevcut hükümetin oylanmasına dönüştürüldüğü için... Evet. Evet veya hayır oylarını kullananlar açısından sorun hükümetin meşruiyetini ya da hükümetin devamının bir nevi oylanması olarak gündeme geldi. Hı hı. Ve ele kişisel verilerin korunması ile ilgili olan madde de bunun içerisindeydi. 159 yani hakimler savcılar yüksek kurulu ile ilgili olan madde de bunun içerisindeydi. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden şekillenmesi ile ilgili olan madde de burada vardı. Seçimlerle ilgili de vardı. Siyasi partilerle ilgili vardı. Dolayısıyla bizim insanlarımız evet veya hayır oyunu anayasal değişikliklerinin referandumu şeklinde gerçekleştiremediler. O şekilde bir gerçekleştirme söz konusu olmayınca da hakimler ve yüksek kurulu isteseniz de istemeseniz de tartışmanın tam göbeğinde yer aldı. Hı hı. Kanun çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi de dedi ki. Adalet Bakanlığı ağırlıklı olarak iptal o yönde çok yetki veriyorsunuz o halde ben bu yetkiyi demokrasiye ve anayasaya uygun bulmadığımdan dolayı iptal ediyorum dedi mesele bu tabii bu anlamda tam bu noktada yargı bağımsızlığı ile ilgili mesele tartışılmaya başlanınca kan mı çıkaracağız dediler o kanı da çıkardılar. şimdi o kanun çıkarıldığı andan itibaren HSK'nın yapısı değişti Adalet Bakanı daha etkin oldu sonuç Geldi kanun çıktığı andan itibaren göreve başladı ve göreve başladığı andan itibaren kanunun gereğini kendi görüşlerine göre yerine getirdiler. Dairedeki tayinleri gerçekleştirdiler bölümler anlamında yapacaklarının tümünü yaptılar ve bu anlamdaki HSYK'nın çalışma yöntemiyle ilgili olmak üzere yapılması gerekli olan kendi görüşlerine uygun kişilerin ...tayinini sağladılar. 220 hakim ve savcı... ...500 görevden anladılar. Şimdi Bilanço. o... ...özellikle HSK yapısında değişiklik yapıldıktan sonra... ...dairelerin göreve başlamasıyla... ...gerçekleştirilen tayinlerdir. Evet. Şimdi bu da yapıldı. Bu arada da... ...Ana Muhalefet Partisi tarafından... ...yani CHP tarafından... ...Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmak... suretiyle denildi ki... ...yürütmeyi durdur. Bunu hemen incele. Çünkü... Eğer incelemezseniz kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren derhal uygulanacak, pek çok kişi yerinden edilecek, daireler değişecek. O nedenle yürütmeyi durdurma vermediğiniz takdirde kanunun uygulanmasından dolayı da hiçbir işe yaramayacak. Hı hı. Yani e, artık Atıalan Üsküdar'ı geçmiş olur dediler. Evet, evet. Geçtiler de nitekim. Ve e, tabii şimdi Anayasa Mahkemesi iptal edince ortaya çıkan sonuç şu. Anayasa Mahkemesi'nin iptalinden önceki işlemler tümü kanuna uygun. Evet. Bundan sonrası bakımından da örneğin iptal kararındaki üç aylık süre resmi gazetede gerekenin yayınlanmasından sonra biraz önce ifade evet. anlatmayacağız. Gündeme geleceğine göre HSYK'da hükümet tarafından yapılması gerekli olan her şey tamamlandığı için... Bundan sonra yapacaklarınız bakımdan ortaya çıkan soru peki şimdi ne olacak? Evet. Yani dolayısıyla bakın herhangi bir şekilde bir sorunu çözmek için yaptığınız her kanun yıllardır Türkiye'de sorun üretiyor. Burada bir nokta koymak zorundayız. Çünkü teknik masadan... Çok etkili eden... son cümle oldu. Evet, ben evet. sustum. Herkese <gülüyor> haftalar diliyorum. Evet. Bu hafta göreceğiz bakalım neler olacak. Fikret Bey çok, teşekkür evet, çok güzel, teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Haşı.